Değerli izleyenler Umarım iyi pazar geçiriyorsunuzdur İnsan insana Sohbetlerimizle karşınızdayız Bugün konuğum Ayşe Kulin Hoşgeldiniz Hoş Değerli izleyenler Ayşe Kulin Çok büyük bir okul kitlesi Olan bir yazar Ve Kendi yaşamına Dönük Son iki kitabı, daha oldu çıkalı. Hayat ve hizim. Bu sizin kendi öykünüz, evet. kendi gözünüzden oluyor. Ve eminim sizi yakinen takip edenler bunu mutlaka şimdiye kadar ya edinmişlerdir veya edilmek üzeredirler. Okudular, üzeredir. okudular evet, eksik olmasınlar. Evet, öyle. Şimdi, e yazar olarak Türkiye'de tanınan, bilinen bir insansınız ve benim gözümde bu ülkenin bir değerisiniz Sağ olun, teşekkür ederim. Zaman verip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çağırdığınız için teşekkür ederim. Efendim, bu programı izleyen genç kitle var. Şimdi bunların bazıları Kız bazıları erkek kimisi, kız erkek ilişkisi içinde kimisi nişanlanma durumunda Belki bazıları da şu günlerde evlenme kararı verme durumunda Siz yaşanmış olduklarınızı yaşamış birisi olarak Böyle bir ilişkiye karar verme durumunda olanlar için Nelerin farkında olmasını gönülürüz ister Ah keşke bilsen de size söylesem çünkü bu o kadar kişisel bir şey ki bir kere e, ben e, ayarlanmış evliliklere çok inanan bir insan değilim yani iki kişi kendi dünyaları kendi bagajlarıyla gelip bir yerde birleşiyorlar evet. orada biraz sevgi olması sempati olması e, duygu olması gerekiyor bence mutlu bir evlilik için. Evet. Yani kuru kuru böyle ailelerin bir araya getirdiği insanlar pek mutlu olamıyor. Olan da var ama yani olmama ihtimali daha büyük. Ama herhalde karşılıklı anlayış, empati bunlar çok klasik laflar. Ama doğru laflar saygı da çok önemli sevgi kadar biliyor musunuz? Yani... Ee, i̇çinde dayak olan, e, illa dayak erkekten kadına değil, kadının da yani çok e, ağzı bozuk küfürlerle cevap verebildiği ortamlarda ne sevgi yeşeriyor, ne çocuk iyi büyüyor. Onun için herhalde biraz sabır, anlayış gibi şeyler söylemek lazım. Orada çok yaratıcı olamıyorum. Ama en kötü evli, giden evlilikleri bile e, aşk varsa, cinsellik varsa, yerine oturmuşsa yani iki insan o şekilde birbirini tamamlayabiliyorsa Pek çok şeyin üstesinden gelebiliyorlar Evet Ya da genellikle işte kadın boyun eğiyor çünkü ben ne yaparım, bu evliliğin dışına çıkarsam nasıl yaşarım Nasıl geçinirim gibi endişeler içinde oluyor Çaresizlikle Artık ona da tabi o bir evlilik oluyor ama o bir arkadaşlık, dostluk, bir hayat arkadaşlığı olmuyor Evet Bizim evet. ülkede Hayat arkadaşlığı pek az hı hı. müessesi olarak kalmış, kuru kuru evlilikler var. Hı hı. Bunu niye sordum? Çünkü ben e, bir kere sizin anlatım tarzınızdaki güce hayranım. E, siz bazı şeyleri söylemeden çok güçlü anlatıyorsunuz. E, ve o kesiş noktalarınız ve bıraktığınız boşluklardan Çok önemli mesajlar alabiliyorum ben. Ee, ve bu kadar okurun olması da boşu boşu da tesadüfen değil. Ben iyi bir biliyor musunuz? Çünkü ben kendi evliğimin içinde e, bu e, ölçü verdiğim şeyleri başarılı olmuş değilim. Evet. Yani iki evliliğimi de ben bitirmek zorunda kaldım. Evet. İkisinde de bazı e, seçimler olabilir ama anlayışlı davranmamış olabilirim ikinci eşimlerle evliliğimde yani bu bizim toplumlarda Türkiye'de çapkınlıklar hoşgörüyle karşılanır ben karşılayamadım Evet 13 o evlilik bitti evet, evet. Birincisinde, <gülüyor> şusum, evet, işte, evet. birincisinde de e, katiyen anlaşamayacağımızı gördüm ama ne olu de ben anlaşabilmek için herhangi bir fedakarlıkta bulunmadık herkes kendi doğruların üstünde sımsıkı durdu Peki, evet, bir savaş ilan edildi gibi. Evet bir öyle yani Hı -hı. Bir, o, onun doğrularına ben nasıl ayak uydururdum. Ha, bugün hala onu cevaplayamıyorum ilk eşimi Çok değişik e, ortamlardan da gelmedik ama değişik yapılarda insanlar. Mesela Hı -hı. o futbolonun hayatında çok önemli yer tutuyordu. Hı -hı. Ben bakamıyordum bile futbola. Ben bir konsere gidelim istiyorum. O duyamıyor bile o müziği. O zaman tabii olmuyor. Evet doğru, olmuyor. doğru çok haklısınız. Eee... Yani, beni sormak istediği şeylerden bir tane söyledim, sizin başınızdan geçen bazı olaylar belki de başka kadınların başından geçse, o başka kadınlar için söylüyorum, sesimi çıkarmayayım, bilmem ne, kaybedeceğim çok şey var falan evet. filan evet. şimdi ama bakıyorum Ayşe öyle değil. Hayır ama e, benim geldiğim muhitte, benim geldiğim ortamda insanlar hayat arkadaşlığı yapıyor. Şimdi birçok e, Türkiye'nin bazı bölgelerinde, yani o bir e, işte kadının vazifeleri var, erkek de eve yemek parası getiriyor. Müşterek hayatları yok. Çünkü bizim ortamımız müşterek hayat vermiyor. Nereye gidecekler müşterek yani bu iki insan eğlenmek için? Dans yasak, müzik yasak, sokak yasak, kadından beraber lokantaya gidip oturmak yasak. Değil mi? Kadına birinde, erkek kahvesinde böyle ayrışılmış bir durum var. Ama benim yaşadığım ortamda biz karı kocalar beraber yaşar, eğlener, eğlenen insanlardık. Evet. Her birinin tabii kendine göre mahsuru oluyor. O, o benim hayatımı yaşamaya başladığınız zaman tabii bir tarafta da oluyor onlar ama evet. her zaman yeni aşkların, yeni ilişkilerin doğması açık ortamlar da oluyor. Evet. Orada da çok e, e, sağlam karakterler lazım. Değil mi? Evet, yani evet. evliliğin bir sorumluluk olduğunu, çocukların bir sorumluluk olduğunu bilen insanlar lazım. Evet, evet. Şimdi ilk soruma da böyle bir cevap da gelmiş oluyor hakikaten. Ben şimdi e, Amerika'ya gittim 26 yaşındayım, Silifke'de büyüdüm, böyle bir Anadolu çocuğu. Bir e, gittiğim üçüncü haftası kampüste yürüyorum, Kate diye bir kız, gözleri ışığı ışığı, hey Dalton dedi bir benzetti sizi? Yok yok. Ha gelmeyi sessiz. Ha gelmeyi sessiz. Kimisi de gel diyor, bu <gülüyor> dolgol dedi falan. Ben mi dedi? Yes dedi. Come here Gelin beni çağırıyor, gel diyor, gitti. Sen Türkiye'den misin dedi. Evet dedim. Sana dokunabilir miyim dedi. Ha. Evet dedim. İlk defa Türkiye'den birisini görüyorum. Dokunmak istiyorum dedi. Dokun dedim. İçimden de şey olan dedim. Allah galiba <gülüyor> <olur, gülüyor> yani Böyle bir şey geçti böyle. <gülüyor> Dokundu falan. Efendim, ilk defa dedi, Türkiye'den gelen birisini görüyorum onun için dedi. Sonra orada iki üç tane oğlan kenarlarla konuşuyordu. Hey Joe George, George dedi. Gel sen de dokun. <gülüyor> o, oraya, onu da çağırdı, come here diye. Bunu niye çağırıyor diye de, bana izah etti. George dedi, erkek arkadaşım, nişanlı. O da dedi, ilk defa bir Türk karşılaşacak, o da dokunsun dedi. Böyle iki duyguyu birden yaşadım. Bir tanesi hayal kırıklığı. O utanma. Ve bu üç dört beş kere bana olduktan sonra şunu keşfettim. Bakın 26 yaşındaydım. Kadın insan, erkek insan, insan insana konuşabilir. 26 yaşındaydım. Bunu keşfettiğim zaman, düşündüğüm zaman bakıyorum. Ve ondan sonra artık ben kadın insan, erkek insan, insan insana konuşa alt 25'i kaldım orada böyle gördüm. good morning, morning kadınmış erkekmiş fark etmez. Buraya geldim. Sabah giriyorum. Altı buçuklarımdan karşıdan bir kadın geliyor, kadın insan geliyor, günaydın dedim, pis terbiyesiz dedi. Vaka kaldım ve baktım birdenbire, yani hakikaten bu kadın insan, erkek insan meselesi çok önemli. Çok. Yani kadın kadın olarak kaldığı, erkek erkek olarak kaldığı zaman, insanlığını bulamadığı zaman, Yaşam sıvılaşıyor ve evet. insan yönünü sağ, şey, yalnız kalıyor. Yalnız yani. kalıyor ve tabi çok yanlış bir terbiye ile yetişiyoruz biz Türkiye'nin çok büyük bir kısmında. Mesela ben e, asansöre şimdi bir asansörlü bir apartmanda oturuyorum. Giriyorum, e, günaydın gibi bir şey söylemek istiyorum içeri giren insana. Ama ben kendimi tutuyorum, o da tutuyor. Çünkü yanlış anlaşma olabilir yani bu bana günaydın dedi, merhaba dedi bana asılıyor mu? Hep bu duygular var bir Türk insanın içinde. Belki böyle bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok. İnsanlar evet. birbirini selamlar, insanlar birbirinin gözün içine bakabilmeli, bir soru sorabilmeli. Evet. Evet. Ve e, ben şöyle bir şey de söylüyorum yani evlendikleri o zaman insan insana iletişim kuramıyorlarsa Kuramıyorlar, kadın erkek sıvılaşmaya başlıyor. Kadın erkek Ben de onu söylemek istedim evet. zaten. Yani o iletişimi kurabilmeleri lazım evlenen insanların. Kesinlikle. Ee, şimdi bu anlamda bir şey geliyor atma yani duygusal olgunluk mesela yani bir insanın olgun olma meselesi falan. Ee, bütün bu deney o kadar çok İnsan manzuraları var ki kitapta böyle baktığın zaman görüyorsun. Hani bazıları olgun, bazıları yarı olgun, kebisi çiğ falan böyle karışık bir bahçede çiçekler gibi toplumda da böyle birisi şey insan var. Sizce duygusal olgunluk nasıl kazanılıyor, nasıl ne oluyor? Doğan Bey herhalde tecrübeyle yaşarken, hayatın içinde yaşarken kazanılıyor. Tıpkı bir eğitim gibi hayat. Çünkü okula gidip öğreniyorsunuz, yaşarken de öğreniyorsunuz. Ama bence hem genlerimizde taşıdığımızda bir olgunluk var mutlaka. Yani çünkü enformasyonu da geçiriyoruz anladığım kadar genlerimizi. Hem de içinde büyüdüğümüz aileden de size bir şeyler aktarılabiliyor. Duygusal e, olgunluk anlamına. Siz hakikaten çok muhafazakar bir ailenin içinde büyüyorsanız onun için hep söylerim. Benim e, Mehmet Dülger arkadaşım da hep bana çok güzel muhafazakarlara e, bunu söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> muhafazakar, çok muhafazakar toplumlarda duygusal olgunluk yeşiremiyor. Çünkü her şey genellikle yasak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani e, ben de muhafazakar, belki yanlış kelime kullanıyorum. Belki yani tutucu mu desem de muhafazakar demesem ne desem. Çünkü ben de e, nereden baksanız bir tarafı Çerkez, bir tarafı Boşnak, muhafazakar ailelerin içinde ama o duygusal olgunluğu yakalamış ailelerin içinde büyüdüğüm için ben hayata daha başlarken bir genç kız olarak bir ölçüde duygusal olgunluğum vardı benim. Ailemden gel, gelme. O kitabın içinde ufak tefek böyle onun izlerini görüyorsunuz. Evet. Babamla olan konuşmalarımda, dedemle olan konuşmalarımda, aile büyüklerinin içindeki bana aktarılan hikayelerde bir olgunluğa erişiyorsunuz. Ama her şey yasak. Herkes komşuya bakmayacaksın. Evin erkeklerin yanına çıkmayacaksın. O zaman bir insan nasıl gelişir? Dört duvarın arasında kadın kadına mümkün değil. Çünkü dünya Kadın, erkek, kedi, köpek, ağaç hepsinden dolu. Siz tecrit edildiğiniz zaman o duygusal e, olgunluğu geç yakalıyorsunuz. Kendi tecrübelerinizi, kendiniz hayata yola çıkıp işte eşiniz, çocuklarınız, acılarınızı çeke çeke filan. Halbuki duygusal olgunluğu yakalamış bir ailenin içinden gelirseniz daha bir zemininiz hazır oluyor herhalde. Evet, ne kadar önemli bu sözcüğünüz. Aslında burada bayağı da veriyorsunuz çocuklarını dolu dolu, çocuklarının potansiyelini dolu dolu geliştirmek isteyen ana babalar için. Yaşamla ilişki içerisine sokun. Siz bana söylemiştiniz geçen seferki konuşmamızda o kitapta bir yer vardı. ben küçük bir çocuğum babamla el ele yürüyoruz dalları kırıyorum. Evet. Babam da bana diyor ki onları kırma canları acır. Evet. Ben diyorum ki ama onlar ağaç onların canı yok nasıl yok ben senin saçını yolarsam canı acımaz mı diyor. Her canlının canı vardır ve acır evet. ve sen her canlıya saygı duymalısın ağaç da olsa köpek de olsa hayvan da olsa. Bu mesela e, benim e, duygusal olgunluğuma atılmış küçücük bir ilmekti. Çok küçük bir yaşta bakın aklımda kalmış ki ben onu kitaba kadar taşınışım evet. 70 yaşına geldiğim zaman. Evet. Aynı şekilde gene dedemin e, benim her iki ailemde de e, namaz kılırdı, oruç tutulurdu. Ama başörtüsü yoktu ve çok açık bir dünya görüşü vardı. O dedemden, Osmanlı dedemden, çünkü Osmanlıydı o. Yani Cumhuriyet'ten çok önce doğmuş. Cumhuriyet döneminde öldü ama anneannemin babası. Hı hı. Ondan öğrenmiş olduğum İslami bir terbiyem var. Hı hı. O, o terekkül, kibrin, çok ayıp bir şey olduğu her insana karşı şefkat duyman gerektiği. Evet. Bunlar oralardan onlardan aktardığım evet. bilgilerdi benim. Onlar da evet. belki benim bir yerde e, karakterime yapıcı küçük e, çimen tolar attılar. Kesinlikle evet, burada onların hepsi çok açık seçik şekilde var. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra Ayşe Kumin'le de sohbetimize devam edeceğiz. <gülüyor>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 Ee, şimdi Doğan Bey Allah bir kuluna Norveç'te doğmayı nasip ediyor hayattaki bütün ihtiyaçları devlet tarafından güvence altına alınmış eğitimi, sağlık sorunu hiç hepsi halledilmiş doğuyor orada yaşıyor bir kuluna Afganistan'da doğmayı nasip ediyor ama Norveç'te doğanın mesela aylarca güneşi yok Karanlıkta kalıyor. O, dolayısıyla çok intihar edenler oluyormuş çünkü güneşin verdiği tabii bir e, e, hormon, mutluluk hormonunu besleyemiyor. Onun için yani e, hayat kesinlikle adil değil. Birine birçok şeyi veriyor, bir şeyi vermiyor. Diğerine başka şeyler veriyor. Belki çok güzel bir iklim veriyor, çok sıcak e, komşuluk ilişkileri veriyor ama pek çok şeyden mahrum ediyor. Hı hı. İşte kimini, kimi doğruyu görme ama evet. göremiyor. Evet. Ama kimine de göz veriyor o da hiçbir şey görmüyor. Gönül evet. gözü yok. Gönlüm. Ondan da onu esirgemiş. Evet. Dolayısıyla tabii hayat adil hiçbirimiz için değil. değil o dengeyi sağlayarak yaşamamız gerekiyor evet. belki. Evet peki bu bir öfke doyulmuyor mu insanın içinde? Yani e, Aşmayı bilemezseniz herhalde doğurmuyor. Çünkü ben e, mesela görme özürlerden laf açmış olduğum için onlarla devam edeyim. Onlarla çok irtibata geçtim. Benim kitaplarımı onlar okuyorlar. E, işte elektronik kitap haline getiriyorlar. İşitsel kitap haline getiriyorlar. Birkaç kere gittim onlara e, konuşmaya falan da gittim. E, onlar öfkeli değillerdi. Onlar kendilerini bu şekilde kabul etmişlerdi eminim yani diğer engelliler de eğer başka bir tarafından kapatabiliyorsa o açığını ki görme özürler çok rahat kapatıyorlardı çünkü her insanın bir duyusu çalışmadığı zaman başka bir duyusu daha kuvvetlenerek onun yerini almaya çalışıyor evet. yani bu ıı, ispat edilmiş bir şey evet. gerçekten de beni sizin kadar iyi gördüklerini ben neredeyse hissediyordum. Onların başka bir gözü oluşuyor. Gölüm gözünü beslediğiniz, dokunarak hissediyorsunuz. Değil mi? hissediyorsunuz. Evet. evet, evet. Onun için kızgınlık oluşmuyor yahut yaşadığınız ülkede mesela Hindistan'da ben bunu çok hissettim. Hindistan çok fakir insanların yaşadığı bir bölge. Sokaklarda yığın yığın ölüyorlar. Sabahleyin hatta yani ölüleri süpürüyor çöpçüler, böyle açlıktan ölenler, çocuklar, perişanlıklar var hala Hindistan'da. Ama Hintlilerin yaşam felsefesinde, dini inançlarında öyle bir şey var ki, o şimdi burada yaşıyor, acı çekerek bir daha dünyaya gelecek, o zaman bütün işte Mihracır'ın hayatı onun olacak. O mutlu olacak başkaları. Yani sırayla hem çeke çeken mutlu olacak. Buna inandığı için en yoksul adam bile size kızgınlık olmadan bakıyor Bakalım, gözlerinize. Evet. Bir yumuşacık bakıyor. Evet. Yani Kadeyler az olmuş. Evet. O bir state of mind. Yani evet. bir e, kabul ediş, bir düşünce, bir tevekkül sistemi. Evet. Bir de tabii ben e, niye böyleyim diye düşünüp onu yanmaya çalışmak var. ki Biz bunu e, yani Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yapmaya çalıştık. Çünkü işgal edildik, horlandık, aşağılandık, bittik. Bir savaşı kaybettik. Ondan sonra bir akıllı adam geldi ya yani toparlanın adam alın çalışalım yapalım ya o yıllar böyle herkesin kendine acımadan her şeyi öğrenmeye her şeyi yapmaya çalıştığı yıllardı hatalar olabilir hatalar her zaman oluyor insan hata yapar Hı -hı. ondan bahsetmiyorum ama bir, bir Markus kaderi sanki yendik çünkü bir İslam ülkesi yani Müslüman insanların yaşadığı ülkeler olarak baktığınız zaman hakikaten bugün bile siz o farkı görüyorsunuz nitekim başbakanımız onun üstüne durmadan yani herkese akıl öğretiyor filan yani bu bizi buraya getiren böyle bir duyguydu. Biz daha iyisini beceririz. Biz daha iyisine layığız duygusuydu. Evet. Onun evet. için o, o haksızlığı sizin yapılan haksızlığı yani Tanrı'nın size vermiş olduğu yani o eksikliği yenmek insanın Evet. O zaman onu yenebilirseniz kızgın olmuyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi yazar olarak ee, bir Kitabınızın şamasını, planını, duygusunu oluşturuyorsunuz, niyetinizi ediyorsunuz, süreçlere başlıyorsunuz. Benim şimdi merak ettiğim e, şu. Efendim? Önceden mi planlıyorsunuz? E, şimdi yani kitap bittiği zaman bu kitabın temel mesajı şu olsun, okurlar bu temel mesajı alsın diye bir şey düşünür müsünüz? Yoksa her okur... Ee, karınca kararınca neyse kendisinin hayır. almak istediği onu alır. Ee, benim hiç mesaj vermek gibi bir sorunum yok. Çünkü benim e, saplantılı ideallerim de yok. Yani ben e, hayır mesaj vermek için yazmıyorum. Tamam. Ve mesaj veren kitaplardan da çok hoşlanmıyorum açıkçası. Ama tabii benim bir duruşum var. O duruşumdan tamamen sıyrılıp, yani derilerimi üstümden atıp yazamam. Benim duruşum ister istemez kitapların içinde kendini belli ediyorsa, okurlardan özür dilerim ama o bir mesaj mahiyetinde değil. Ben yazıyorum. Herkes kendi mesajını kendi alıyor ve herkes her kitaptan ama her kitaptan sadece benim yazdığımdan değil mutlaka kendine bir mesaj çıkartır. Evet. Benimkiler ben de çok çıkartan oluyor. Çünkü biliyorsunuz imza günlerine katılıyoruz evet. biz yazarlar. Evet. oluşu önlerimizde. Evet. Ben mesela ayran kitabı benim için biraz e, değişik oldukça yani herkese ya çatlak diyebileceğim kadar cesaretli ve Türk kızı uçta yaşadıklarıydı. Yani ben onu bir idealist, bir, bir müthiş bir kadın, diye, hakikaten çok cesur bir kadın hayatı diye yazdım o kadar. Yani değişik bir hayat, renkli bir hayat olduğu için yazdım. Oradan çok değişik mesajlar ve gelenler oldu. Yani üniversiteyi bırakmış, artık geç kaldığını zannetmiş, ailemi okuduktan sonra hiç de geç kalmadığına karar vermiş, işte üniversite bitirmiş geldi bana teşekkür etti. İyi ki bu kitabı yazdınız da, ben de oradan cesaret aldım diye işte kocasından sıkılıp ama bir türlü ayrılamamış ama orayı okuyunca bakmış Aylin beceriyorsa ben niye be yani herkes kendi değişik mesajını aldı. Evet. Bazen de yazar yani istenmedik mesajları da istemeden bile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da ama, söylüyorlar mı? E, e, evet evet tabii, o da oluyor. E, o, ama hiçbir kitabım ben bir mesaj vermek için yazmadım. Bir şeyi anlatmak için daha çok belki dönemleri anlatmak için yazdım. Evet. Mesela bu kitapların benim kendi hayatım değil de dön yaşadığım dönemlerin hikayesidir. Gerçekten. Evet. Gerçekten öyle. Ee, ben de okurken diyordum. Aa hakikaten ya. Doğru. O zaman ben bunu yaşadım falan diye. Evet. Ya nasıl unutmamış? Ya nasıl böyle Çünkü bıraktım. tarihi unutuyoruz. Çok çabuk unutuyoruz. Evet. Yakın tarihi de unutuyoruz. Halbuki hep aynı yanlışları tekrar ediyoruz. Onun için evet. bu kitaplar yani diğer kitaplarımda da. Şimdi evet. şu anda da mesela elimde bir kitap var. Hiçbir mesaj vermek istemiyor. Ama kitabın içinden şu mesajı çıkartabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bu var. Bunu kabul etmeliyim. Evet. Evet. İsterseniz. Evet. Siz yaşamı, olayları sevgiliyorsunuz O bütün içerisinde herkes kendi bakış açısıyla. hiçbir şey almaz, almaz. Doğru. Şimdi biraz daha bahseder misiniz, böyle okurlarla karşılaşıyorsunuz, güzel ee, ediyorsunuz falan, okula bakıyorsunuz, böyle bir şeyler yazıyorsunuz, He, sağ olun yani. benim için de yaptığınız, <gülüyor> be, ben çok hoşuma gitti yani burada, hakikaten göstereyim, <gülüyor> göstereyim, göstereyim, göstereyim, çok hoşuma gitti böyle... Ee, o gönülden koparılmış evet, bir evet, çiçek. <gülüyor> evet, gerçekten öyle. Şimdi Allah, e, çok, çok şey zordur. <gülüyor> Size değil tabi dostlarıma değil tanıdığım evet. insanlara ama hiç tanımıyorsunuz karşınıza biri geliyor bir dakika bile sürmeyecek göstermezsiniz evet. e, kuyruk varsa eğer yoksa sohbet imkanı oluyor çok hoş oluyor Hı -hı. yani bir alışveriş oluyor yazarlı okurun evet. arasında ama o uzun bir kuyrukta herkesi de imzalayacaksınız orada sizi bekliyorlar bir saate yakın bazen. Evet. Ne yazar? Yani herkes kendine özel bir şey istiyor. Değil mi? Evet. İsimler çok ilham verebiliyor. Ha. İsmini söylediği zaman ya yani isminde bir mana varsa ona ilişkin bir şey yazabiliyorsunuz. Kiminden etkileniyorsunuz kimin gençliğinden kimin gözlerinden ya yani onları ona dahil bir şey yazabiliyorsunuz evet, evet. Ee, o andaki şeye bağlı ama yani çok şey de tabi işte dostlukla sevgiyle filan yazmak onu ben de sevmiyorum ama hmm. bir yerde yazar çaresi kalıyor da. Bir de düşünün benim e, ameliyatlık olduk ollum bu e, saatlerce imza atmakta işte öyle üstü işte tabi o da kolay iş değil tabi Anladım. Sonra e, fizik tedavileri falan yani çok uzun bir tedavi döneminden ya. sonra geçti. Evet. Ama baya bir ödem olmuştu şu, şuramda. Ya. E, hem e, Umut'u... Ona dikkat etmek lazım. Bu benim için de bir ikaz oluyor çünkü. Evet. Ben daim durumlarda Ama Umut'u ben, Umut adlı kitabını yazmak için Amerika'da bir yazarlar evine gitmiştim. Yani ben istifade edeyim istedim oradan. Hazır gittim madem. Ee, günde e, yani saat yedi de yedi gibi kalkıyordum yazmaya başlıyordum akşam on ikiye bire kadar bir aşırı yüklenme oldu bir de üstüne buraya geldim hemen hemen yani uçaktan indim şey yetiştim kitap fuarına hmm. ve kitap fuarında üç dört gün üst üste sabah on ikiden akşam sekize kadar imza yapınca bu kol bitti yani perç oldu gibi bir şey kalkmıyordu yani tutmuyordu evet ee, on üçünde yani kısa yazıldığında Özür diliyorum okullarımdan. <gülüyor> Karnınız gibi dedi mi? Bu bana bir daha Bu <gülüyor> olmuyor ama. Ya. Olmuyor, olmuyor, olamıyor. Çünkü siz de sizin için beklemiş, sizin kitabınızı okumuş, sizden, sizi seven, sizin yazınızı seven insana bir şey vermek istiyorsunuz. Ve karşınızda canlı olarak bize yani, evet, bakıyor Ve kuru bir, yani bir şeyle geçiştirmek istemiyorsunuz. Doğru. Böyle bir imza günleri şeydir. Evet. çelişkilidir Evet doğru ee, bir keresinde sizinle konuşurken yani Türkiye'de yazar olmanızın böyle bir 25 yıl geciktirilmiş olduğunu Değil evet, evet, evet, evet. Maalesef. Ona ben de hem üzülürüm hem de derim ki işte belki yani ben de o zaman içinde olgunlaştım, bazı başka şeyler yaşadım ama tabii o gençliğin ve saflığın e, verdiği heyecanla da yazabilmek evet. isterdim doğrusu. Evet. E, şimdi ben yazar olmak çok istediğim yıllarda... Evet. E, belli akımların altındaydı Türkiye ve yazar olmak için de işte biraz devrimci yani entelektüel insan sayılmak için zaten solcu devrimci olmak gerekiyordu ama her devrin bir duruşu oluyor. Şimdi de başka şeyler olmak lazım. O beni 25 senemi yedi. Yani dosyalarımı okutamadım kimseye. Çünkü ben burjuva kadındım. Yani çoluklu, çocuklu, evli. işte belli bir düzeyde yaşayan. Yani benden nasıl bir yazar olabilir? Evet. Evet. Bunu duyunca, yani böyle içimden bir şey <gülüyor> diyor, ee, ben de ilk insan insana kitabını yazdığımda ee, yedi tane yayınevi gezdim. Ben de gezdim. Ee, ve bakıyorlardı, peki okuruz, size geri döneriz falan şeklinde. Ee, Ama okumuyorlar ve dönmüyorlar. Okumuyorlar ve dönmüyorlar hakikaten aynı şeyden dolayı. Böyle bir, bir şey koymuşlar sanki. Ee, bir camdan bir bariyer var. Evet, bir koymuşlar hı. sanki hı. içeri girebilen, giremeyen şeklinde. En müahhit birisi bastırdı ve hikayede ilk baskısı bitince aa gel bakalım falan demeye başladılar. Şimdi benim evet. e, bundan dolayı Remz Kitap Evine çok gönül borcum vardı. Çünkü hı. benim Aylin kitabımı benim gezdirip de kimselere <gülüyor> bana Ben basarım dedi. Evet. Ve hakikaten Ayşe bir yazar yaratılmış oldu böylece ama ondan önce bir hikaye kitabım vardı Yasko'da ee, başında çocukluk arkadaşım Mustafa Kemal Ağoğlu Samet Ağoğlu'nun oğluydu eski hmm. Demokrat Parti bakanlarında evet. var mı vaktim bunu anlatmaya şeyden sormaya ee, bırakayım ee, bir dakikamız var ben onun karşısına geçtim böyle elini tuttum ve dedim ki şu öyküyü okuyup bitirene kadar buradan kalkmayacağım Artık, Oku, sınıf. bitir, beğenmedim de. Ha. Okudu, bitirdi, beğendim dedi. Ve benim 84 yılında Güneşe Dön Yüzünü attı kitabım o şekilde basıldı. Evet. En sonunda. <gülüyor> en sonunda fakat dur yani. evet. <gülüyor> ama. yani. Nasıl ki Ama arkadaşım Yani o, o şahit şey samimiyetimizin olduğu bir arkadaşa evet. Değerli izleyenler kısa sonra birlikte <gülüyor>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 Sahip etimiz devam ediyor efendim. Ayşanım şimdi e, 2009 yılında Türkiye'de 30.560 kitap basılmış. Bunların her birisi teker teker bir isim yani. 2010 yılında 34.363 kitap yayınlanmış. E, böyle bir bazı, bazıları bazılarda kitap kirliliğinden bahsediyor. E, yani basılmaya hak etmeyen kitaplar da piyasada var falan şeklinde. Bu konuda ne diyorsun? Doğan Bey, kitap kendini olmaz ya. Yani kitap boşluğu daha acı bir şeydir. Bence e, ben kendimi 25 senemi çok üzüntüyle geçirdiğim için hiçbir şey bastıramıyorum diye ben burada biraz taraflı düşünüyorum. Bence yani her kitap emek verilmiş madem basınmalı, iyi değilse zaten yazar anlıyor onu. Yani satmıyor, satmıyor. Yani. Ama her kitabın bir okuru mutlaka oluyor. Evet. Yani ben, madem e, ki istedi, gönlümde bir kitap yazmak yatıyordu, evet. yayıncısını da bulduysa evet. basılsın, inşallah satılır. Evet. Oradan e, bir yazar doğabilir, yani bana olduğu gibi. Evet. Ama yani kapıyı kapamak, hayır basmayacağım, yani kitap kirliliğindedir, e, birçok kitap puarı var şimdi biliyorsunuz. Evet. Birçok kitapçı açıldı. Bütün bunlar çok iyi şeyler. Evet. Kitapçılar çok daha eli yüzü düzgün, sinekli bakkal gibi değil eskiden olduğu gibi. Bütün bunlar iyi şeyler. Yani herkes bir manken de nasıl manken olur? Bir manken neler yapmalı? Onu yazıyor. onda da mankenler okur. Yemek kitapları yazılıyor. Dedelerin mektuplarından yola çıkılarak dönemler anlatılıyor. Ben bütün bunlara olumlu bakıyorum. Allah e, kitap iyi bir kitap kalmasını biliyor. Diğerleri zaten satılmıyor. O yazar da bir daha ya daha dikkatli yazıyor yahut hiç yazmıyor. Ama o fırsatın tanınmasından yanayım. Evet. Bu kitap piyasası ilgili ve korsanlar e, konusu var. Ay, bakın o korsanlar hakikaten e, yazarların yumuşak karnı. Orada bir şeyler söylemek isterim. Korsan kitap olmazsa inanın Türkiye'de daha değerli yazarlar olacak. Bir kere çok satan kitaplar çok küçümsenir ama çok satan kitaplar az satan kitapları sırtlarında taşır. Biliyor musunuz? Çünkü bir, bir yayın evinin çok satan yazarları olmazsa satması şüpheli kitapları basamazlar. Evet. Çünkü orası bir ticarethanedir. Hmm. Yani ben, benim kitabım çok satar ki çok satmayacak bir arkadaşın kitabını o yayıncı basabilsin. Onun için her yayın evine çok satan bir kitap lazım, çok satmayan kitap. Bunun korsanını yaptığınız zaman bir kere dinlerseniz kul hakkı yiyorsunuz. Dünyada en günah şey kul hakkı yemek. Solcuysanız emeğe karşı saygısızlık ediyorsunuz. Hiçbir şey değilseniz, sadece vicdan sahibi bir insansanız, bir kitabın üstüne 20 kişinin ekmek parası geçiyor. Sadece yazarın değil. Yazarın ki zaten %10 ile %20 arasındadır. Yani başkaları kazanır kitaptan ama onların da yanında ok kapaklı yapandan, düzeltilenden, taşıyanından, basanından her ya yani 20 kişinin emeği var. Korsan kitap bu 20 kişinin emeğini de cüplüyor. Yani. Çünkü onu bir şeyden çıkarıyor bir te tekstil makinesinden bir araya getirip oraya satıyor. Vergi vermiyor. Ve hiç vergi kaçıyor. Zaten vergi Türkiye'de yani korkunç bir vergi adaletsi. Kimse vergi vermiyor. Ver veren yazarlar, memurlar, işçiler. Yazarlarınki bizim peşinden kesiliyor. Evet. Yani iyi ki kesiliyor. Çünkü yazarlar da kaçıracaklar. Herkes kaçırıyor Türkiye'de vergi kaçak yok öyle bir şey. Yani. Dolayısıyla alınabilirdi vergi de kayba uğruyor. Dolayısıyla insanlara hizmet olarak dönemiyor. Onun için, e, bir de hele imzada oturduğunuz zaman, önünüze bir tane korsan kitap geldiği vakit... Ay geliyor değil mi? Çok geliyor Ay, ve anlatamıyorsunuz da, hiç ben ben prensip olarak imzalamıyorum. Hmm. E, ve e, anlatmakla boş, çünkü değil diyor, ısrar ediyor, işte hediye geldi diyor, filan diyor ama... inanın bir yazara bir korsan kitap götürmek, yüzüne tükürmekle aynı şey. Evet. Halbuki insanlar sigaraya para veriyor, markalara para veriyor, bir tek kitaba para vermekten çekiniyor. Çünkü yerde onun bir tane ahlaksızdan basmış 10 liralık bir kitabı 2 liraya satıyor. Evet. Bunu okullarımın buna yüz vermemesini ben şahsen çok rica ediyorum. Evet, çok güzel bir mesaj, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi gelelim başka birka. Annelik nasıl bir duygu? <gülüyor> ya ben şunu söyleyeceğim, ben ağladım o oh, ilk oğlunuzla göz göze geldiğiniz anda, o yazdığınız kısım, yani onu... şimdi o, oğlumla beraberdik. Hı -hı. Ee, o İsviçre'de oturuyor ama şeyde buluştuk. Size yolda anlattım. Singapur'da öteki oğlanın evinde, o da ağlamış orayı okuduğu vakit. Öyle mi? Evet, evet, o da ağlamış. İtibar bir şey. Ee, annelik işte öyle bir şey. Yani insanın e, hakikaten en savunmasız yanı herhalde. Çünkü o anne, o çocuğu ne olursa olsun, çirkin katilde, çirkinde, da ne olursa olsun ona eğer hakikaten bir insansa, bir anneyse yürekten bağlanır ve onu hep korumak, kollamak istiyor. E çok aptalca şeyler de yapıyor yani benim yaşımda 50 yaşına yaklaşmış çocuklara üstünü giy, içki içmeyip... <gülüyor> Oluyor mu? Tabii tabii. Evet, evet. Olmaz o zaman yani çocukça 15 yaşının tembihlemi yapıyorsunuz. Evet, ben, nasıl ha? bakıyorlar diye bakış tarzı ediyorlar <gülüyor> yani? ha ya. Tabii. ondan bile vazgeçtiler. Omuzuna brüller. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, yani anne, kovuş kovuş. Evet, yani o o olgunlar eriştiler. O da yani ya, yaşam içinde duygusal olgunluk artık evet. oraya geldiler Allah'tan. Evet. Şey tepki göstermiyorlar ama. Evet çok tepki gösterilerdi. Ama annelik hakikaten e, hiç bitmeyen bir şey. Hep yani. bir eksiklik hissi. Yani e, o çocuk için endişelenmek kaç yaşına gelirse gelsin. Anlıyor. baba annelik nasıl? Baba annelik muhteşem çünkü bütün sorumluluklar ben sıyrılmışsınız. Evet. Yani çocuk büyütmenin yükü size ait değil sadece sevmek için varsınız. şımartmak evet. için varsınız. Evet. İşte illa ki bitir bitir bitir ben e, böyle masanın başında ömrümü çürütürdüm. O tabağını bitirecek de hiç bir günlük bana gelmiş ister ya çocuğum ister ya ve onun rahatlığına kadar mutlu bir şey. Evet. Sen yeter ki beni sev. Evet. <gülüyor> beni özle beni iste yani. Bütün Şimdi derdim Kaç tane şimdi? Sekiz. Sekiz tane? torunum var. Oooo. E tabii dört tane çocuğunuz olursa evet. adil bir rakam sekiz. Doğru, Herkese doğru. iki tane ettik. Doğru. Üç, kişilik tatları var. var mı bu? Müthiş, ee. müthiş evet. Müthiş. Hı hı. Yani o kişilik farkı yetiştirmeyle falan da alakalı değil. Doğuştan bir kişilik farkı herkeste oluyor. Evet. Oluyor değil tabii, mi doğuçtan? Tabii tabii. Yani sert evet. çocuk, yumuşak çocuk, aksi çocuk, daha uyumlu çocuk yani mutlaka oluyor. Ama siz hepsini çok seviyorsunuz. Evet seviyorsunuz, evet. Orada da öyle bir e, devamlılık var. Titiz ee... çocuk. Mesela benim anneannemin titizliğinin olduğu gibi geçtiği bir torunum var. Çocuk iki yaşından beri titiz. Ciddi mi? Tabii. Tabii tuvaletine kimseyi sokmuyor. Yani 4 yaşında bir çocuk bu bilinçte olamaz. Yani geçiyor. Bir şeyler geçiyor hakikaten. Yani demek ki şuna çekmiş dedikleri doğru. arada. Do görebiliyorsunuz görüyorum. yani evet, bunu. Görüyorum. Evet Muhteşem bir şey ya hakikaten. Şimdi üzerinde çalıştığınız projeleriniz vardır herhalde. Bir kitabım var. Tamamıyla kurgusal. Tamam. Tamamıyla duygusal. Ay çok güzel. <gülüyor> evet. Hiç bir yani hayatımdan filan izler taşımayan çünkü artık bir parça kurgu yapmak istedim. Tamam. Eee tabii biraz zorlanıyorum. Hı hı. Aşk kitabı. Aşk <gülüyor> bir kitap. Evet. Onunla şimdi cebelleşmekteyiz. Tamam. Çok güzel. Onu i̇nşallah. inşallah... İşte... Üçte birini çıkarttım. Bir mesela. yazar disiplini var mı hayatınızda? Benim hayatımda mümkün değil Doğan Bey. Hmm. Çünkü benim dediğim gibi bagajım çok yüklü. Yani hmm. çocuklarım, torunlarım, arkadaşlarım, anneciğim vardı yakın tarihlere kadar bakıma muhtaç vaktimi çok çalan. Bu mümkün değil. Onun için ben sabah erken kalkıyorum. O sabah yani 6.30-7 ile 10 arası bir böyle kesintisiz bir zaman var çok temiz. Telefon da çalmıyor işte size şey de gelmiyor, mail, evet. posta filan da gelmiyor. Yani evet. kapının da çalmadığı bir zaman var. Ondan sonra elimden geldiği kadar ama hayatın içinde yaşamak zorundayım. Evet. Yani ben alışverişimi de yapıyorum. Kendi yemimi de kendim pişiriyorum. Yani ben aynı zamanda bir ev kadınıyım, bir büyük anneyim. Yani evet. Sağ sola konuşmalara gidiyorsunuz biliyorsunuz. Evet. imzalara gidiyorsunuz. Evet. Dernekleriniz var, sinemanız var. Evet. Eşiniz var. Yani evet. disiplinli çalışan ama çok çalışıyorum. Evet, çalışıyorsunuz. İyi ki çalışıyorsunuz. İyi ki yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim. Benim için müdarrisiniz. Bir sayenizde birçok yaşamlar daha çok boyutlu, daha anlamlı, daha çok yaşamın değişik boyutlarını algılayabilecek hale geliyor. Kesinlikle benim hayatımda öyle bir etkisi oluyor. Esnafında. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Çok keyifli sizle her zaman konuşmak. O zaman ilerisi için de bir söz almış <gülüyor> Evet İnşallah. İnşallah yeni kitap çıktığı zaman. Değer izleyenler, bugünkü sohbetimiz böyle. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de almışsınız. Önümüzdeki hafta yeni bir sohbette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.